bir bayan Kur'an-ı Kerim okurken erkeğin onu dinlemesi caiz midir? Kur'an-ı Kerim okunması ile ibadet edilen bir kitaptır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Kur'an-ı Kerim okuyan kimsenin okuduğu kısmın her harfi için kendisine on sevap yazılacağı müjdesini vermiştir. Tabi bu ibadeti kadın erkek her Müslüman yerine getirmelidir. Aslında kadının sesinin erkekler tarafından dinlenmesinin caiz olup olmadığı ulema arasında müştehitler arasında tartışma konusu olmuştur. Ama eğer kadının söylediği şeyler erkeğin şehvetini harekete getirici içerikte değilse onun sesinin dinlenmesinde hiçbir sakınca yoktur. Hele bu sesi Kur'an-ı Kerim okurken erkekler tarafından duyulup dinlenmekte ise bunun hiç mi hiç sakıncası olmaz. Zaten günümüz İslam dünyasında zaman zaman bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları düzenlenmekte. Bu yarışmalara hanım kardeşlerimiz de katılmakta ve dinleyiciler tarafından hayranlıkla dinlenmektedirler. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i okuyan kadınları Kur'an okurken dinlemek, erkekler tarafından dinlemek de hiçbir sakınca söz konusu değildir.